أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. على رسولنا محمد صلو على شفيع ذنبنا وكرة أعيننا محمد. رب إشرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه كولي. رب كدأتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. رب زدني علما وفهما والحكم بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Efe men ya'lamu enne ma unzile ileyke min rabbike al hakku kemen huve a'ma innema yetezekkar ulul elbab Sadakallahun azim Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem La zarara ve la ziraf Sadaka Resulullah fîmâ kâle evke mâ sallallahu aleyhi ve sellem Muhterem cemaati Müslüman ihvan-i din. Allahu Azimuşan bir insan oğlunu cennete koymak için yaratmıştır. Vücudumuz ona göre, sabrımız ona göre ayarlanmıştır Müslümanlar. Bakın şimdi bize yazın şu kavurucu sıcaklarında ne istiyoruz? ah serin olsa da biraz rahatlasak diyoruz değil mi kışı istiyoruz kışın o dondurucu soğuklarında ne istiyorduk yahu biraz sıcak olsa da kemiklerimiz iliklerimiz biraz ısınsın diyorduk kışı beğenmiyoruz yazı beğenmiyoruz ya ne olacak hep ilkbahar olacak hep güzel güzel rüzgar esecek yeşil ağaçların altında oturacağız Yediğimiz önümüzde olacak, yemediğimiz arkamızda. Hizmetçiler etrafımızda hizmet edecek bize. Devamlı yatacağız, çalışmak olmayacak, sıkıntı olmayacak, iş güç olmayacak. Aile sıkıntısı, çoluk çocuğun sıkıntısı, çektir, senettir bilmem falan bundan hiçbir olmayacak. Ya? Yan gelip yatacağım. Bunu istiyoruz. Hepimiz bunu isteriz. Birisi de kalkıp hayır efendim ben böyle bir şeyden hoşlanmıyorum diyemez. Yaratılış böyle çünkü. Allahu Azimuş bizi yaratma şekli usulü böyle. Neden bir düşündünüz mü hiç? Neden hiçbir şeyden razı olmayız? Çünkü Müslümanlar Allahu Azimuş biz insanları cennete göre yaratmıştır cennete uygun yaratmıştır o biraz evvel bahsettiklerimiz yeşillikler güzel güzel esen serin rüzgar etrafta kuş cıvıltıları etrafımızda dört denen hizmetçiler falan var ya güzel lezzetli yemekler meyveler sebzeler onların hepsi anlattıklarımız cennette mevcut Müslümanlar cennette mevcut Bizler de cennete göre yaratılmışız. E bu dünyada da cennetten bazı işaretler vardır. Cennetin aslı yok, mümkün değil, olamaz. Hani bazen deriz ya of ve cennet gibi yer deriz. Cennet gibi ama cennet değil. Cennete benzemez. Allahu asiy muşan. Bir hadis-i kutsi'de buyuruyor ki: "A'adtu li'ibadi's salihin ma la 'aynun ve la udhun semiat ve la hatara <gülüyor> ala qalbi bashaf." Yani كما قال. Allahu azimüşan buyuruyor ki hadis-i kutside: "Ben güzel kullarım için öyle nimetler hazırladım ki cennette hiç gözler görmemiş, hiç kulaklar işitmemiş. Ve hiçbir beşerin insanın aklının hayalinin bile ulaşamayacağı güzellikti. Burada gördüklerimiz rahat ettiğimizde oh be cennet gibi dediğimiz var ya cennetin yanında çöplüktür çöplük. Cennet o kadar güzel ve kullar da işte bu cenneti kazanmak için bu dünyaya gönderilmişler. Fakat ne var ki Allahu Azimüşşan cehennemi de yaratmıştır. Zira kullardan cehenneme gitmeyi isteyen, cehenneme gideceğim diye tutturan insanlar da olacak. Cehennemi hak eden kullar da olacak yani. İşte etrafınıza bakın göreceksiniz. Allahu Azimüşşan'ın bunca nimetine karşılık hala İsyanda ısrar eden insanlar var. Öyle değil mi? İsyan ediyor. Allah tanımaz, kitap tanımaz, peygamber kabul etmez, hak yol bilmez. İslam dininden ilgisi alakası olmayan ve hayatını, düzenini buna göre kurmuş insanlar var. Allahu Azemuşan kimsenin cehenneme gitmesinden razı değil ama kul eğer illa ya Rabbi beni cehenneme at derse Allahu azzeymuş yan onu da cehenneme atmama konusunda düşünmez. Böyledir Müslümanlar. İşte bugünkü sohbetimizde cennete girmenin yollarını sizlere anlatacağım nasip olursa. Cennete gireceklerin özelliklerini sayacağız. 8 tane özelliğinden bahsediyor Allahu Azze Bunları sayacağız ki bu özellikler bizde varsa devam ettirelim. Bizde yoksa derhal bu özelliklere sahip olmaya çalışalım ki cennete hak kazanalım inşallah. Sohbet'e başlarken okumuş olduğum ayeti kerime Ra'd suresinin 19. ayeti. 19. ayetinden 22. ayetine kadar Allah bu cennetliklerin özelliklerini, 8 özelliğini bize sayıyor Müslümanlar. Ayeti kerime şöyle başlıyor. Es-sem billah. E fe men ya'lemu enma unzile ileyke min rabbikal hakku kemen huve a'ma. Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse kör olan bir kimse gibi olur mu? Bir insan var ki Allahu Azimuşan'ın sana vahiy ettiğini hak olarak biliyor, kabul ediyor. Hayatını ona göre düzenliyor. İslam'ı yaşıyor. İslam'ı yaşamak için de hayatında bir gayret sarf ediyor. Böyle güzel bir Müslüman ile Allah'ın sana indirdiği İslam dinini kabul etmeyen, reddeden ama kör insan bir olur mu hiç? Birisi mümin, birisi kafir. Birisi hakkı görüyor, birisi hak apaçık güneş gibi ortadayken onu görmemek için gözlerini kapatıyor, kör oluyor. Bu iki insan arasında fark vardır, değil mi? Bu iki insan bir olur mu? Elbette olmaz. Bu ayeti kerime bir rivayete göre Hazreti Hamza ile Ebu Cehil hakkında inmiştir. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin amcası. Peygamber Efendimize tabi olmuş. Ona indirilen hak dine tabi olmuş, kabul etmiş, Müslüman olmuş, kurtulmuş elhamdülillah. Öbürsü ise Ebu Cehil. Mekke'nin ve Kureyş'in ileri gelenlerinden en zeki İnsanlarından birisi olmakla birlikte Allah'ın peygamberine göndermiş olduğu hak dini kabul etmemiş. Sırf inadından dolayı reddetmiş, hak olarak kabul etmemiş ve kafir olarak ölmüş gitmiş. Bu ikisini karşılaştırdığınız zaman ikisinin bir olmadığı gün gibi açıktır. Birisi Hazreti Hamza Allah'a ve Resulüne tabi olmuş, Müslüman olmuş. Birisi Ebu Cehil, Allah'a ve Resulüne düşman olmuş, kafir olmuş. İkisi hiçbir olur mu? Olmaz. Fakat bunu anlamak için de akıllı olmak gerekiyor. Akıl sahibi olmak gerekiyor. Ayet-i Kerime'nin devamı da buna işaret ediyor. İnne mâ yetezekkeru ülül albab. Bunu ancak akıl sahibi, vicdanlı kimseler idrak ederler. Birisi Allah'ın indirdiğinle hükmediyor, onu kabul ediyor, Allah'ın sevdiği kul oluyor, öbürsü Allah'ın indirdiğini inkar ediyor. Allah'ın yaratmış olduğu nimetleri yiyor, Allah'ın nasip etmiş olduğu havadan teneffüs ediyor, Allah'ın yaratmış olduğu şu yeryüzünde geziyor, dolaşıyor, tepiniyor fakat Allah'tan geleni kabul etmiyor. Nasıl olur ya? Sen Allah'u Azimuşşan'ın, vermiş olduğu nimetlerden faydalanacaksın. Hem de en iyisinden faydalanmaya çalışacaksın hani. Aldığın zaman meyvenin en iyisini, aldığın zaman sebzenin en iyisini, bindiğin zaman arabanın en iyisini, oturduğun zaman evin en iyisini, mesken edindiğin zaman mahallenin en iyisini, en güzelini seçeceksin. Öyle değil mi? Giydiğin zaman elbisenin en iyisini seçeceksin. Onunla birlikte Allahu u Azimuşşan'ın bunu sana bahşeden, bu nimetleri sana karşılıksız olarak veren Allah'u u Azimuşşan'ı da tanımayacaksın. Allah Allah, bu ne gaflet, bu ne dalalet, bu ne sapık bir düşüncedir Müslümanlar. Bu ne sapık bir düşünce. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Peki Allah akıl sahibi insanlardan bahsetti. Kimdir bunlar? Bu olayın idrak eden, bilincine varan, akıl sahibi insanlar kimdir? İşte onların özellikleri diğer ayet-i kerimelerde geliyor. Es-Sâhidübillah. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهَدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُلُونَ Onlar Allah'a verdikleri sözde dururlar. Ve o sözü de bozmazlar kesinlikle. Allah'a verdiği sözde dururlar. Allah'a nasıl bir söz verdik? Başka ayeti kerimede de onu açıklıyor Allah. Eslemübillah. Ve <gülüyor> iz akhada <gülüyor> rabbuke min beni Adem min zuhurihim zurriyatehu ve eşhedahum ala enfusihim alastu birabbikum Rabb in Adem oğullarından, insanlardan onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak şöyle buyurmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim ey insanlar? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar daha cesetlere girmeden, cesetlerin içine girip cesetleri giyinmeden Allahu Azimuşşan'ın bu sözüne muhatap oldular. Ey insanlar söyleyin bakalım ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin yaratıcınız değil miyim? Ben sizin rızık vereniniz değil miyim? Ben sizin hüküm koyanınız değil miyim? Peki ne dediler o zaman? O ruhlar Kalu bela şehidina Dediler ki evet ya Rabbi Biz buna şahidiz Şahit oluyoruz ki sen bizim Yaratıcımızsın Sen bizim Rabbimizsin Allah-u Azimuşşan'a söz verdik Sen de söz verdin Sen de söz verdin Ben de söz verdim bütün ruhlar Allahu Azimuşan'ın rablini o gün kabul ettiler. Bugün o sözü hiçbirimiz hatırlamıyoruz ama Allahu Azimuşan hatırlatıyor. Evet, o gün bana böyle söz verdiniz. Demek ki biz Allahu Azimuşan'la anlaştık. Allahu Azimuşan'a söz verdik. İşte şu anda bizden beklenen o sözümüzü yerine getirmemizdir. Sözümüzü bozmamamızdır. Nedir o sözün gereği? Allah'a kulluk. Allah'ı Rab olarak kabul etmek. Hüküm koyan Allah'tır. Rızık veren Allah'tır. Bizi yaratan Allah'tır. Bizi öldüren Allah'tır. Bizi yaşatan Allah'tır. İşte bunların hepsini kabul etmek. Kabul ediyor muyuz? O zaman birinci şartı yerine getiriyoruz demektir. Rabbim bu sözden bizi döndürmesin inşallah hayatımız boyunca bu söz üzere hayatımızı devam ettirmeyi nasip eylesin <gülüyor> ve Allah'ın yerine getirilmesini emrettiği şeyleri de yerine getirirler Allah'u azimuşşan helal olarak bizlere neyi bildirmişse onu kabul ettik emir olarak bizlere ne vazife yüklemişse onları kabul ettik. Ve haram olarak nelerden bizleri sakındırmışsa onlardan da uzak durmayı kabul ettik. İşte Allah'ın yerine getirilmesini, emrettiği şeyleri yerine getirmek demek bu. Helalı helal bileceğiz, haramı da haram bileceğiz. Helalı helal kabul edeceğiz, haramı da haram kabul edeceğiz. Efendim 20. asırda hala bu düşüncelerde olmak olur mu? 20. asırda hala kadınların tesettürü kabul edilebilir bir şey değil. 20. asırda artık faiz helal olması gerekir gibi insanı küfre sürükleyen, insanı imanından eden sözler Müslümana yakışan sözler değildir. Müslüman bunları söylemez. Değil 20. asır, 120. asırda yaşansa Allahu Azimuşşan'ın koymuş olduğu helallar ve haramlar insanlar için geçerlidir ve yol gösterici şeylerdir. Hiçbirini söyleyebilir misiniz ki Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı herhangi bir yasakta insan için bir fayda vardır diyebilir miyiz? Bu bizim için faydalıdır. Allah niye bunu yasaklamış? Diyebilir miyiz? Hayır. Allah'ın yasakladığı bir şey varsa o mutlaka insanın ve toplumun zararınadır Müslümanlar. Hangi yasağı elinize alırsanız alın, toplumun zararına ve insanlığın zararınadır. İnsanların ihtiyaçları değişmiyor. İnsan yiyor, insan içiyor, insan evleniyor, insan büyüyor, insan yaşlanıyor, eliyor... Bunlar fıtri olarak bizlerde değişmeyen özelliklerdir Müslümanlar. Allahu Azimuşşan'ın hükümleri de zaman hangi zaman olursa olsun değişmeyecek hükümlerdir. Şimdi bir takım insanlar Allah'ın bazı hükümlerini değiştirmeye kalkıyorlar. Ve açık söylüyorum bu sözleriyle ve hareketleriyle de küfre giriyorlar Müslümanlar, kafir oluyorlar. Allah'ın haram dediğine helal demekle insan kafir olur. Allah'ın helal dediğini benimsememek, kabul etmemek, hadi canım bu da böyle olur mu deyip de reddetmekle de insan yine kafir olur. Allah muhafaza. Çünkü Allah'ı hüküm koyucu olarak kabul etmiyorsun, beğenmiyorsun Allah muhafaza ve insan kafir olur. O zaman... Allah'ın yerine getirilmesini emrettiği şeyleri yerine getiren Müslümanlar, kurtulan insanlardır. Üçüncü şart ise, Ve o insanlar, Rablerinden, Allah'tan korkarlar. Allah'tan korkarlar. Bu Allah'tan korkmak, iki şekilde olur Müslümanlar. Birincisi Allahu Azıemuşanın gazabından ve azabından korkmakla olur. Eğer kulluk yapmazsak Allah cehennemine atar yakar. Eğer halam işlersek Allah cehenneminde bizi azaplandırır deyip Allah'ın azabından cehenneminden korkmak. Bu halk tabakasının Allah'tan korkma şeklidir. Hak tabakası sıradan insanlar Allah-u böyle korkarlar. Aman namazlarımı kırayım, aman harama el uzatmayayım, aman Allah'ın emirlerini yerine getireyim ki cehenneme girmeyeyim düşüncesi hak tabakasının düşüncesidir. Ve bu da doğru. Bir de Allahu u yakın olmuş Allah'ın veli, dost kulları vardır. Onların da Allah'tan korkma şekli değişik. Onlar da şöyle korkarlar. Allah beni bu dünyaya göndermiş. Bu kadar nimetlerle beni bezemiş, tezyin etmiş, süslemiş. Bana evlat vermiş, çoluk çocuk vermiş, yiyecek, içecek, giyecek vermiş, sihat, afiyet vermiş, bu bedeni vermiş, yaşama hakkı vermiş, akıl vermiş, iman vermiş. Sayın sayabildiğiniz kadar bu kadar nimetlere karşılık eğer ben, Allah'a kullukta Allah'a kullukta tembellik yaparsam Allah'ın emirlerini yerine getirmezsem Allah'u azimuşşana karşı ayıp etmiş olurum Allah'u azimuşşanı üzmüş olurum vazifemi yapmamış olarak Allah'ın karşısına huzuruna çıkmak beni mahcup eder onun için aman ha Allah'a karşı vazifelerini yerine getireyim düşüncesinde Allah'tan korkmak. Yani Allah'ı üzmekten korkmak, Allah'ı küstürmekten korkmaktır ki bu da Ebrar'ın, Allah'ın veli kullarının, dostlarının Allah'tan korku şekilleridir. Bu da doğru bir korku şekli. Öyle ya da böyle Allah'u azimuşşandan korkmak Müslümanın Cennetliklerin özelliklerinden birisidir Müslümanlar. Emirleri yerine getireceğiz, yasaklarından kaçınacağız. Bunu yaparken de Allahu Aziz korkacağız Müslümanlar. Dördüncü özellik ise veya kafu nesu el hisab ve kötü hesaptan da korkarlar. Kıymetli Müslümanlar, bildiğimiz gibi bulucağına erdikten itibaren hepimizin ama hepimizin Sağında ve solunda melekler var. Bu melekler yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı yazıyorlar, kayda alıyorlar. Kayda aldıkları, yazdıkları deftere ne diyoruz? Amel defteri diyoruz. Ve hesap günü geldiğinde, ahirette bu amel defterleri bizlere, elimize sunulacak. Buna göre değerlendirileceğiz. Buna göre değerlendirileceğiz. Amel defterleri sunulacak. Öyle insanlar olacak ki amel defterleri sağ tarafından onlara verilecek. Alıp bakacaklar ki elhamdülillah Allah'a kullukla geçirilmiş bir ömür. Ufak tefek hatalar da olsa onların üzerine de Allah tarafından çizgi çizilmiş, silinmiş. Böyle sağ tarafından amel defterini alan insanlar o gün çok sevinecekler. Ve diyecekler ki ha-u mukra'u işte benim kitabım bu. Bakın okuyun. Ne kadar güzel. Elhamdülillah. İnni zanentu enni mulakin hisabiye. Ben biliyordum sonucun böyle olacağını. Böyle bir hesap günü öyle olacağını. Ve amel defterlerinin dünyada tutulan hesapların önüme sunulacağını ve bundan hesaba çekileceğini ben biliyordum. Hayatımı ona göre düzenledim zaten diyecektir. Allah hepimizi amellerini sağ tarafından alanlardan eylesin inşallah bir de amel defterlerini sol tarafından ya da arka tarafından alanlar olacak eyvah bunlar için ise şiddetli azap o andan itibaren başlayacak diyecekler ki bu deftere bu amel defterine ne olmuş ki küçük büyük hiçbir şey bırakmamış hiçbir şey gözden kaçmamış hepsini yazmış Bizim hiç hesapta olmayan bir takım hareketlerimiz var. Atıyoruz, tutuyoruz, yapıyoruz, ediyoruz, hüküm veriyoruz falan. Ufak tefek gözümüze gelmiyor. Allah katında çok büyük sorumluluklar gerektiren şeyler. Onlar da deftere geçmiş, hesaba geçmiş. Nota geçmiş onlarda da. Amel defterleri sol elinden alınan insan da eyvah keşke hiç dünyaya gönderilmeseydim. Keşke hiç bu ahirette böyle kötü bir hesapla karşılaşmasaydım diyecek Allah bizleri bu gibi olmaktan da muhafaza eylesin inşallah. İşte bu dünyadayken bunlar bize hep anlatılıyor. Ayetlerde var, Resulullah'ın hadislerinde var. Niye anlatılıyor bu? Altıncısı ise namazını da hakkıyla kılarlar yerine getirirler. Namaz Müslümanlar müminin miracıdır. Beş vakit namaz Allah'ın bize farz ettiği bir şeydir. Namaz kılıyor musun? E hoca kılıyorum ya. Nasıl kılıyorsun? E cumadan cumaya kılıyorum işte. Cumadan cumaya kılınan namaz yalnızca cumanın farziyetini kaldırır. Diğer vakit namazların borcunu ödemiyorsun. Bak borç olarak yükleniyor ona göre. Sö söylemedim, duymadım deme. Boynuna borç olarak yükleniyor. Devamlı borç yazdırıyorsun. Günün birinde bu borcu ödetirler adama. Aman ha Günümüzü, saatimizi Vaktimizi geçirmeyelim Müslümanlar Beş vakit namaza çok önem verelim Hoca kılacağım ama Bir türlü olmuyor e, Şeytan olmaması için çalışıyor da onun için Bakın Camiler cuma günleri cemaat almıyor Elhamdülillah hep Müslüman halk Hep bu namaza, bu camiye Bu Allah'a, bu kitaba inanmış insanlar bunlar e, Normal namaz vakitlerinde Bu insanlar nerede? Hadi bir kısmı evinde kılıyor, bir kısmı iş yerinde kırılıyor. Ama çoğu da korkuyorum ki cumadan cumaya kılıyor. Öyle korkuyorum yani. İnşallah yanlış biliyorum ama maalesef böyle. Yedincisi ise ve enfikû mimme rızaknâhum sırran ve alaniye Ve kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açık olarak infak ederler. Allah'ın verdiğini yine Allah yolunda harcıyoruz. Parayı sen nereden kazandın? Ben çalıştım kazandım. Peki bu aklı, bu çalışma gücünü sana Allah vermeseydi nasıl kazanacaktın? Ha, orada kalıyor değil mi insan? Allah'ın nasip ettiği, rızık olarak verdiği maldan Allah yolunda infak edeceksin. Fakir fukaraya infak edeceksin. Ailene harcayacaksın. Bu güzel böyle güzel mabetlere yardım edeceksin. Allah'ın dininin... İlayı kelimetullahın, Allah'ın kelamının, Allah'ın dininin en yüksek din olması için gayret edeceksin. Malını feda edeceksin. Ediyor musun? İnşallah edenlerden oluruz. Ve sekizincisi ise, Ve yedraûne bilhaseneti seyyyeh, Kötülüğü de iyilikle def ederler. Ne demiş atalarımız? Kötülüğe kötülük herkesin işi. Kötülüğe iyilik ise mert insanın işidir mert insan olmaya çalışmak lazım. Kötülüğe kötülük herkes yapıyor zaten. Mühim olan kötülüğü iyilikle defetmek ki bu da cennetliklerin özelliklerindendir. Peki bunlar bunları yaparsak ne olacak? Ayeti kerime de öyle buyuruyor. Ulaiike lehum ukbat Ve işte bütün bu 8 özelliği kendisinde toplayan insanlar bu yurdun akibeti onlar içindir cennetu adın cennetlerine girecekler en güzel cennetlere girecekler bu 8 özelliği kendinde barındıranlar ve men min ve ezvajihim ve hem de tek başına girmeyecek ya anneleri babaları eşleri zürriyetleri ama salih olan cennetlik insanlarla birlikte orada sonsuz nimetlere kavuşacaklar. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ min kulli bab ve melekler de her kapıdan onlara girip şöyle diyecekler. سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ بِمَا sabartun. Dünyada sabrettiğine karşılık size selam olsun. فَنِعْمَ عُقْبَتَّارِ Şu geldiğiniz yurt, ahiret yurdu ne güzel yurttur. Şu ev ne güzel evdir. Şu cennet ne güzel cennettir. Rabbim cümlemizi cennette ve cemalullahla müşerref eylesin inşallah. Şu saydığımız sekiz özelliği kendi benliğimizde barındırmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi bunları duyduk anladık değil mi Müslümanlar? Bu özelliklerden bizde varsa devam edelim. Çünkü doğru yoldayız cennet yolundayız. Bu özelliklerinden bir ya da birkaçı bizde yoksa olmasına gayret edelim. Çünkü cennetin yolu bu özelliklerden geçiyor. Rabbim cümlemizi Duyduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar Allah rızası için sizlerden yardım talep edilecek. Yardımlarınızı esirgemeyin. Eksiklerimiz var sayarsam eksiklerimizi uzun gidebilir. Fakat sıcakta fazla uzatmamak için ben az söylüyorum siz çok anlayın. Görüyorsunuz işte etraf düzenlemesi bitecek Allah'ın izniyle en yakın bir zamanda. Şöyle Kuba Camii'ne yakışır da bir açılış yapacağız nasip olursa hatim duası için buyurun l l rabbil selam ve ala ve ashabihi rahimin rahimin rahimin okumuş ondan hatmi şerifi kabul eyle. Ondan elde edilen sevabı evvelen ve peygamber efendimizin aziz mübarek ruhlarına hediye ettik vasıl eyle. ehlibeyt muhacirin tabiin, tebeî tabîn ruhlarına hediye ettik vasıl eyle. Burada bulunan amin diyen cemaatimizin geçmişlerini ruhlarına hediyeledik ettik vasileyle. Şu camiye maddi manevi katkıda bulunmuş ve ahirete irtihal etmişlerin ruhlarına da hediyeledik ettik vasileyle. Yine şu camiye maddi manevi katkıda bulunmuş, bir vakit olsun cemaat olmuş olanların geçmişlerini ruhlarına da hediyeledik o vasileyle ya Rabbi. Cümresini ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Makamlarını ve makamlarımızı cennet eyle ya Rabbi. Özellikle hatim sahibi her ne niyetle okumuşsa niyetlerini kabul eyle ya Rabbi. Onun da geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sana hakiki kul eyle. Habibine hakiki ümmet eyle. Evlatlarımızı salih eyle. Vatanımızı, milletimizi, yurdumuzu her daim bağımsız eyle ya Rabbi. Şeytanın şerrinden, cinlerin şerrinden, kötü niyetli insanların kötülüklerinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Düşman işgalinden, zenzeleden, her türlü kötülükten de vatanımızı, milletimizi, evimizi, barkımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için el-Fatiha.